Dedi ki, kişi, geçen haftanın tekrarı olarak, kişi muttar, mecbur kalırsa, düşmüş olduğu sıkıntıdan çıkmak için, hüküm vermesi için, Allah ve Resulünün dışında, Allah'ın kitabının ve Resulünün sünneti dışında bir yere gidip, o meseleyle alakalı, bir kabile reisine gidip, bir başka bir yere gidip, bir aşiret reisine gidip hüküm vermesini istemesi belli şartlar altında caiz olacağını söylemiştik. Üç tane şart söylemiştik. Kimler hatırlıyor bu üç şartı? Evet neydi onlar? Önemli arkadaşlar bu meseleler. Daha yok? Yok. Onu zaten saymıyor zaten. Yani. <gülüyor> onu sayarsa baştan problem, sıkıntı var. Evet. Daha, daha doğru olduğunu düşünüyorum hocam. İlk olarak tahakkuk ed-darar aleyhi. Ne dedik? Yani o zarar olarak gördüğü şeyin kesinlikle başına gelmiş olması lazım. Yani ihtimal. Ya konuştuğun zaman, sorduğun zaman işte diyorsun ki çok büyük zarara uğradım diyor, sana anlatıyor. Ama işin aslını öğrendiğin zaman henüz başına ne olmamış bir zarar gelmemiş. Yani zararın başına gelmiş olması lazım. Belki gelmeyecek o zarar. O, o zarar, o musibet ona isabet etmeyecek. Tamam o zararın hasıl olmuş olması lazım. İlk şart bu. Yani o zarar gerçekleşmiş olacak. İkinci şart başka bir seçeneğinin olmaması. Yani hakkını geri alabilmesi için başka bir yol yok. Mecburen o merciye, o makama, o şahsa gidip ne yapacak? Başvurarak hakkını talep edecek. Bundan başka bir seçeneği yok. Üçüncüsü de arkadaşlar Dinin, yani Allah'ın kitabının ve peygamberin sünnetinin kendisine vermiş olduğu ölçüde ne yapacak? Hakkını geri alacak. Yani o miktarın üstünde kendisine bir şey veriliyorsa, yani Allah-u Teala'nın kitabında yahut peygamberinin sünnetinde hak olarak elinden alınan o şeyin kendisine geri iade edildiği miktardan fazla o makamlar tarafından, merciler tarafından, kişiler tarafından veriliyorsa ne yapacak? Onu almayacak. Bu üç şart dahilinde ilim ehli, ehli sünnet alimleri bir kişinin zaruret halinde Aleykümselamun aleyküm. Selam. Selam. zaruret halinde mecbur kaldığında Allah Taala'nın ve Resulü'nün hükmünden başka bir hükme başvurulabileceğini ne yapıyor? Caiz görüyor. Bu haftaki konumuz ise arkadaşlar, müellif rahimehullah'ın da başlıkta zikrettiği gibi ayette başlıkta zikrettiği gibi babun mencehade şey'en minel esma'i ve sıfatat Allah Teala'nın isim ve sıfatlarından herhangi birisini inkar edenin hükmü yahut inkar etmekle ilgili bab Kitabın adından da anlaşılacağı üzere Kitabı Tevhid, Tevhid kitabı, bize tevhidi öğren, öğreten kitap olduğu için özel manada uluhiyet tevhidine değinen, bizlere uluhiyet tevhidini vurgulayan, anlatan bir kitap olmasıyla hasebiyle genel manada da tevhidin diğer kısımlarını da ne yapmakta bu kitap? İşleyip değinmekte, bizlere nakledip öğretmeye çalışmakta. Evet, yani problemin çoğunluğu, ağır bölümü uluhiyet tevhidinde yaşanmış, <gülüyor> uluhiyet tevhidinde yaşanmaya devam etmekte. Yani allah Teala'nın ibadete layık, tek hak ilah olduğu meselesi, her peygamberin gönderilmiş olduğu kavimde sıkıntı yaşadığı, kavmiyle münakaşaya girdiği öz ve asıl mesele. Ve peygamberlerden sonra kıyamete kadar da insanların ayak direteceği, sıkıntı çıkaracağı, zorluk çıkaracağı önemli, tevhidin en önemli meselesi. İbadetin yalnızca Allah'a has kılınarak yapılma meselesi. Çünkü şeytanın insanları bu kapıdan yaklaşarak, bu taraftan yaklaşarak dalalete sürekli, sürüklediği ve ebedi olarak cehenneme Aleykümselam. Cehenneme girmeleri ve cehennemde yanma cezalarıyla baş başa kalmaları için gücünü en çok sarf ettiği alan bu. Uluhiyet teşik. Kulların kendi fiillerinde, yapmış oldukları fiillerinde Allahu Teala'yı birlemeleri ve birlemememeleri meselesi. Bu meselede çağlar boyunca hep ne olmuş? Peygamberler Alimler, ilim ehli, yaşamış oldukları topluluklarla bunun mücadelesini, bunun kavgasını vermişler. Yani La İlahe illallah'ın kavgasını vermişler. İnsanların La İlahe illallah dememelerinin sebeplerini anlayarak onlara tenakuz içinde bulunduklarını, çelişki içinde bulunduklarını anlatmaya çalışmışlar. Müellif Rahimahullah'ın da ilim ehlinin zikrettiği üzere yaşamış olduğu dönem, eski cahiliyede yaşanılan dönemin, hemen hemen aynısı, tıpkısı. Onun hikmetli davranışının bir sebebi de yaşamış olduğu çağa uygun, yaşamış olduğu çağın sıkıntılarına çözüm getiren kitaplar telif etmesi, kitaplar kaleme alması. Mesela Muhammed İbni Abdullah İbni eserlerine, risalelerine baktığınız zaman genelde ve çoğunlukla uluhiyet tevhidine değindiğini, uluhiyet tevhidiyle ilgili konuştuğunu görürsünüz. İsim sıfatlarla ilgili Kitaplarında böyle değindiğini, pasajlar açtığını, başlıklar koyduğunu görürsünüz. Ama asıl problem insanların kabirlere gidip kabirlerden yardım istemesi meselesi, oralara adaklar adanma meselesi, kurban kesme meselesi, ağaçlara çaputlar bağlanma meselesi, yeryüzünde ölen evliyaların kabirlerine giderek onlardan yardım istenmesi, onların yardıma çağrılma meselesi. Onların yeryüzünde peygamberlerin tasarruf sahibi olduğu meselesi. Bu problemleri kendi çağında yaşadığı için Rabbani bir alim olarak ne yapmış? O problemlere merhem olacak, o yaraya merhem olacak, o sıkıntıya çözüm getirecek. Kitaplar telif etmiş, kaleme almış. İşte bu kitabı da bu konu için yazılmış bir kitaptır. Ancak tevhidi öğrettiği için, bize tevhidi anlatmaya çalıştığı için tevhidin Sadece bu kısımdan, uluiyet kısmından oluşmadığını da bize ne yapmaya çalışıyor? Anlatmaya çalışıyor. Yani tevhid sadece Allah Teala'nın ibadete layık tek hak ilah olduğunu öğrenmenizle kemale erme ermeyeceğini bize öğretiyor. Bunun dışında tevhidle alakalı neler var? Allah Teala'nın yani birlenmesi gereken başka tevhidi konular var. Bunlardan bir tanesi de Allah Teala'nın isim ve sıfatlarında birlenmesi. Yani Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde, sünnetinde bizlere haber vermiş olduğu isimleri ve bu isimlerin taşımış olduğu, içermiş olduğu sıfatlarını yapmamız olduğu gibi temsil benzetmeden tekyif nasıllık keyfiyet biçmeden kabul etmemiz gerekiyor. Ve iptal etmememiz gerekiyor. İnkar etmememiz gerekiyor. Tahrif etmememiz gerekiyor. Yani sahabeler Peygamberden nasıl aldılarsa, nasıl inandılarsa o şekilde bizlerin bu isimlere ve bu isimlerin içermiş olduğu sıfatlara inanmamız gerekiyor. Ama bidat ehli asıllarını yani bidatlerinin asıllarını kafirlerden, müşriklerden alarak ne yapmışlar? allah Teala'nın bazı isimlerini, allah Teala'nın bazı sıfatlarını inkar etmişler. Ve elli Allah bize burada onu naklediyor. Yani Mekkeli müşriklerin bu konuda işte cehmilerin, mutezilenin ve diğer allah Teala'nın sıfatlarını inkar eden fırkaların görüş hocası olduğunu bize anlatıyor burada, naklediyor. Çünkü ilk Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde bu konuda yaşanan sıkıntıyı ortaya atan kimlerdi? Mekkeli müşrikler. Rahman kimdir diyorlar. Rahman da nedir? Veya kfuruna bir rahman. İnanmıyorlar rahmana. Allah Teala'nın rahman ismine ne yapmıyorlar? İnanmıyorlar. Sebebi tekebür, büyüklük, gurur, kibir. İnanmıyoruz böyle bir şeye. Ama Allah Teala'nın varlığına inanıyorlar mı? İnanıyorlar. Ama kendilerine bildirilen rahman ismine gelince diyor ki biz rahmana inanmıyoruz. Onlardan sonra gelen sapık fırkalara baktığınız zaman. Onların da allah Teala'nın mesela cehmi, cehmilerin sadece allah Teala'nın varlık sıfatına inandığını biliyoruz değil mi? Mevcut diyorlar, vücut. Varlık. Yani vardır. Onun dışında ki allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği isimlere, Peygamber'in sünnetinde bildirdiği isimlere ve bu isimlerin içerdiği sıfatlara ne yapmamaktalar? İman etmemekteler. mutezileler allah Teala'nın isimlerini kabul edip bunların içerdiği sıfatları, inkar etmekteler, kabul etmemekteler. Onlardan sonra maturiler, eşariler ve maturidiler ise allah Teala'nın isimlerini kabul edip sadece yedi tane yahut sekiz tane sıfatını ne yapmaktadır? Akıllarının gereğince ispat etmekteler. Akıllarında tasarladıkları ilahın bu sıfatlara sahip olduğu gerekliliğine inandıkları için, akıl bunu gerekli kıldığı için bu sekiz tane sıfata yahut yedi tane sıfata İman edip diğerlerini ne yapmaktalar? Tahrif yoluyla inkar etmekteler. Onlar bu sıfatları inkar ederken, şu iki esas üzerinde inkar ediyorlar. Diyorlar ki ilk olarak, Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber'in sünnetinde bizlere belirtilen, ifade edilen, anlatılan isimler ve sıfatlar, bu sıfatlar, manalarının zahiri olarak al alınmaması gereken sıfatlardır. Yani allah Teala, Yed, elden bahsediyor. Ayn, gözden bahsediyor. Değil mi? allah Teala gülmekten bahsediyor. Diyorlar ki, bunların dildeki zahir manalarını ne yapamayız? Alamayız. Yani dilde taşıdıkları manayı kabullenemeyiz. İlk kaideleri bunların bu. İlk esasları bu. İkinci esasları diyorlar ki, bunların taşıdıkları manaları ne yaparız? Allah Teala'ya havale ederiz. Yani bu manaları biz ne yapamayız, bilemeyiz. Bunların manaları Allah tarafından ancak bilinebilir yoluyla bu konuyla ilgili gelmiş olan ayetlerin ve hadislerin içini boşaltarak dolaylı yoldan tevil yoluyla, tahrif yoluyla bu ayetleri inkar ediyorlar. Ama ehli sünnet vel cemaat Sahabenin yolunda giden, Selefin yolunu izleyen ehl sünnet vel cemaat, isim sıfatlar konusunda diyorlar ki bunların manaları Arapçada hangi manaya geliyorsa zahir olarak ne yaparız? Bunları anlarız. Yed, Arapçada el manasında olduğu için biz bunu ne olarak anlarız? El. Aynı, aynı göz manasında olduğu için göz. Ya da haku. Gülüyor. Gülüyor olarak anlarız. Bunların manalarını olduğu gibi anlarız. Ancak keyfiyetlerini nasıl güler. Allah Teala'nın eli nasıldır? Allah Teala'nın gözü nasıldır gibi keyfiyetle ilgili olan meseleleri ise ne yaparız Allah Teala'ya havale ederiz. Keyfiyetlerini bu sıfatların keyfiyetini bizler ne yapamayız? Bilemeyiz. Bilemeyiz. diyerek diyor ki Allah Teala bizlere bu ayetlerde bu şekilde hitap ettiği için, peygamberi sözü hadislerinde bizlere Arapça'yla bu şekilde hitap ettiği için, ashabı bunu bu şekilde anladığı için bizler evirip çevirmeden, tahrif etmeden konumumuz değişmeden bütün sıfatlarda ve isimlerde ne yaparız? Olduğu şekliyle anlarız. Ama mesela bakıyorsunuz maturilere eşarilere onlar bu konuda konumları, duruşları bir değil. Yani bir taraftan seme, işitme, bir taraftan basar, görme sıfatlarını kabul ediyorlar. Diğer taraftan Allah Teala'nın gülme sıfatını inkar ediyorlar. Niye inkar ediyorlar? Diyorlar ki biz Allah Teala güler dersek Allah Teala'yı neye benzetmiş oluruz? İnsana benzetmiş oluruz. Halbuki senin duruşun bir olması, bir olması lazım. Tek olması lazım. Yani Allah Teala'ya sana da birisi şöyle der o zaman. Bir cehmi, senin atan, sana bu işi asıl öğreten Cehmi şöyle diyebilir. Ben de Allah Teala'nın işitme ve görme sıfatını ispat etmiyorum. Şayet ispat edersem Allah Teala'yı neye benzetmiş olurum? İnsana benzetmiş olurum. Bundan kaçtığım için ben bu sıfatları inkar ediyorum. der. Demek ki bu konuda yani birçok insanın ehli sünnet vel cemaat olarak tanıdığı akide konusunda bu fırkaların ehli sünnet vel yolunda gitmediğini ne yapıyoruz? görüyoruz öğreniyoruz. Musaefle Şeyhülislam İbn Teymiye, "El-kavlu sıfat el-kavlu fi ba'd'is-sıfat, kel-kavli fi'z-zati ya'u kel-kavlu fi's-sıfat." Yani sıfatlarla ilgili söylenecek söz tek olmalı diyor. Yani bir sıfatta ispat ederken diğer sıfatta onu ispattan kaçınmamalısın. O sıfatı ispat ettiğin takdirde Allah Teala'yı mahlukata, beşere benzetme korkusuyla Nasıl ki sen burada işitme ve görme sıfatını, konuşma sıfatını, irade sıfatını, hay sıfatını kabul ediyorsun. Ne diyorsun ki Allah Teala kendine layık bir şekilde, ona yaraşır bir şekilde duyar, görür, konuşur, ister, hayat sahibidir. Gel burada da diyor ki Şeyhülislam burada da Allah Teala kendine layık bir şekilde güler, değil mi? Kendine layık bir şekilde gecenin üçe birinde yeryüzünün semasına iner. Bunları da. Oradaki duruşun neyse buradaki duruşun da bunlarla ilgili böyle olsun. Yahut diyor ki Şeyhülislam İbn Teym bi başka bir şekilde onları köşeye sıkıştırarak "El kavlu fi's sıfat kel kavli fi'z zat." Yani sıfatlarla ilgili nasıl inanılması gerekiyorsa zatla ilgili nasıl inanıyorsanız sıfatlarda da o şekilde inanın. Ne demek? Yani sen Allah Teala'nın bir zatı olduğunu söylüyorsun. Allah Teala'nın bir zatı olduğunu kabul ediyorsun. Ve biliyorsun ki yeryüzündeki mahlukatın her birinin neyi var? Bir zatı var. Değil mi? Bir mevcudiyeti var. Karıncadan tutun file kadar. Değil mi? En küçük yaratıktan en büyük yaratığa kadar ele aldığınız zaman her birinin bir zatı var. Bir varlığı var. En nasıl Allah Teala'nın da sen diyorsun ki zatı var. Bu konuda ona bir zat ispat ediyorsun. Zatının olduğunu kabul ediyorsun. Ve burada bir teşbih. Burada bir benzerlik korkusu yaşamıyorsun. Diyorsun ki her birinin kendine layık bir zatı var. Gel burada da Allah Teala'nın isim sıfatlarıyla alakalı zatında söylediğin şeyin aynısını söyle. Aynı duruşu burada da sergile. diyor. İlim ehl-i Ehli Sünnet ve'l Cemaat alimleri yani şunu öğrenmemiz lazım arkadaşlar, şunu bilmemiz lazım. Mümin kulun, muvahhid kulun tevhidi ancak tevhidin bütün kısımlarını tam anlamıyla tahkik ettikten sonra ne yapıyor? İtikadı kemale eriyor, tamamlanıyor. Yani bir taraftan bakıyorsun ki bazıları evet diyor bizler türbelere karşıyız. İbadetin yalnızca Allah'a yapılması gerektiğine inanıyoruz. Ölülere yardım istenmez ama biz isim sıfat konusunda maturidiyiz, eşarıyız, mutezililer gibi düşünüyoruz diyen adamın imanı tehlikededir. Söylemiş olduğu söz nedir? Küfürdür. Yani allah Teala'nın sıfatlarını inkar etmek, allah Teala'nın isimlerini inkar etmek nedir? Küfürdür. Küfürdür. Tabi yani inkardan inkara fark var. Yani bir Mekkeli müşriklerin mesela inkarı var. Ona diyor ki inkar-ı tekzib. Yani yalanlayarak, gururla, kibirle inat uğruna kabul etmiyor yani. Dayanağı yok. allah Teala'nın malik olduğunu kabul etmiş, müdebbir olduğunu kabul etmiş, Yeri göğü yaratan olduğunu kabul etmiş, allah Teala'nın bu isimlerini kabul etmiş ama Rahman'a gelince kabul etmiyorlar. Buna deniyor ki inkarı ı tekzib. Bir de bu ümmette ortaya çıkmış, peygamberden sonra ortaya çıkmış tevil yoluyla inkar edenler var. Sonuçta o da inkar ediyor. Bunlar, bu, bu inkara da ki inkaru tevil. Yani tevile dayanarak, tahrif ederek inkar etme. Yani sonuçta Allah'ın eli var mı diye sorduğun zaman ne diyor? Haşa, Allah'ın eli mi olur? Allah'ın gözü var mı? Haşa, Allah'ın gözü mü olur? Allah güler mi? Haşa, Allah... Öyle şey olur mu? Ama bunun şeyi te, e, inkarı nasıl bir inkar? Tevîle dayalı bir inkar. Bu da küfür. Ama ilim ehli ne yapmamış? Her bu sözü söyleyen kimseyi tekfir etmemiş, değil mi? Yani Allah Teala'nın her yerde olduğunu söylemek nedir? Küfürdür. Ama bunu her söyleyen kafir midir? Değildir. Kişinin şüphesi vardır. Dayanmış olduğu tevil vardır. O tevilin iptal edilmesi vardır. Değil mi? Bunlar önemli meseleler. İlim bu babla ilgili olarak arkadaşlar bizlere isim sıfatlarla alakalı bazı kayda ve kurallar zikrediyorlar. Bizler de buna kısaca değineceğiz. Yani biz aslında bu konuları ayrıntısıyla uzun uzadıya akidetul vasıtiye adlı kitabın şerhinde ne yapmıştık? Ele almıştık. Bunlara değinmiştik, öğrenmiştik. Ama yine de kısaca değinebiliriz. İlmehli diyor ki ilk olarak allah Teala'nın isimleri A'lam ve Eusaf. Hem isim allah Teala'nın isimleri özel isimdir. Her biri onun zatına delalet eder. Ve bu isimlerin içermiş olduğu birer ne vardır? Sıfat vardır. Yani mesela insanlar için bu böyle değildir. Adamın adı mesela Cevdet'tir. Ne demek Cevdet? Cömert. Ama dünyanın en cimrisi olabilir. Değil mi? Adamın adı Ekrem'dir. Çok cömert. Eli bol. Ekrem'dir. Bu isime sahip olduğu için, bu isimle tesmih olduğu için... O adamın cömertlik sıfatına sahip olma şeyi yok. Gerekliliği yok. Bakmışsın ki çok cimridir. Hiç parasını bile harcamıyordur. Ama Allah Teala böyle değil arkadaşlar. Allah Teala alimdir. Her şeyi bilendir ve bu sıfata da nedir arkadaşlar? Sahiptir. İlim sıfatı her şeyi ne yapar? Kuşatır. Hiçbir noksanlığı, hiçbir eksikliği yoktur. Kadir her şeye güç yetirendir ve bu her her şeye güç yetirir. Kudret sıfatına sahiptir onun. Kudret sıfatı vardır. Yani hem isimleri onun ismidir hem de bu isimlerin içermiş olduğu sıfatlar nedir? Vardır. Bu sıfatlar da Allah hakkından ne yapılır? İspat edinir. Yine diyor ki ilmi ehli Allah Teala'nın isimleri bir bakıma müteradiftir. Yani bütün isimler tek bir zatına var işaret eder. Yani Allah Teala'nın bir sürü ismi var değil mi? Allah Teala'nın kaç tane ismi var? 99 tane diye ceniz tahmin ederek bu soruyu sordum. Allah Teala'nın 99'dan fazla ismi var. O da gelecek biraz sonra. Allah Teala'nın 99'dan fazla ismi var. Ama kim o 99 tane Isim, is, o isminden Allah-u Teala'nın o sayısını bilmediğimiz, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dahi bilmediği, sayısını bilmediği o kadar isimden 99'unu sayar, ezberler, ise ne yapar diyor Aleyhisselatü Vesselam, o cennete girer. O ayrı bir şey. Yani bu 99 tane ismi ele alsak, bunların hepsi ayrı bir zata mı işaret ediyor? Hayır. Bunların hepsi tek bir zata, tek bir ilaha işaret ediyor değil mi? Al alim el-kadir, al al rahman al rahim değil mi? El-Melik. Bunların hepsi ayrı isimler. Ama işaret ettikleri müsemma, zat bir. Bu bakımdan her biri nedir arkadaşlar? Müteradiftir. Aynı manaya içinir. Ama içerdikleri mana bakımından alimle kadir nedir? Farklıdır. Birisi bilen demek, birisi her şeye gücü yeten. Demek. 3. olarak Allah Teala'nın isimleri ne değildir arkadaşlar? 99'la sınırlı değildir. Bu yani 99 tane Allah Teala'nın isimlerini 99 tane ile sınırlama e, yanılgısı nereden gelmektedir? Şuradan olaya gelmektedir. Aleyhisselatü vesselam İmam Bukhari'nin ve İmam Müslim'in râyat etmiş olduğu hadiste buyuruyor ya: "İnne lillahi tiz ismen." Allah Teala'nın 99 tane ismi vardır ki kim bunları sayarsa da kalal cennet. Kim bunları sayarsa ezberlerse, ihsa ederse ne yapar? Cennete girer. Yani Arapçada bu ifade Allah Teala'nın o isim isimlerinin 99 da sınırlı olduğunu ne yapmıyor aslında? içermiyor. Diyorlar ki mesela şöyle bir örnek veriyor Elimeh diyor ki benim diyor mesela bizden biz şöyle dese Allah yolunda cihat için cihat için hazırladığım 99 tane ve hatta 100 tane atım var. dese bir insan. Ya yani veya dese ki yani bir insan benim Allah yolunda cihat için hazırladığım 100 tane atım var. Şimdi bu ifadeden bu sözün sahibinin sadece 100 tane ata sahip olduğu anlaşılır yoksa Allah yolunda kullanılması için ayırdığı at sayısının 100 tane olduğumudur. Hangisidir? İkincisidir. İkincisidir. Yani ilk manayı da taşıyabilir ama ikinci manayı da ne yapabilir? Taşıyabilir. İkinci manaya da gösterebilir. Yani allah Teala'nın sayıldığı zaman, ihsa edildiği zaman cennete girmeye sebep olacak 99 tane ismi vardır diye anlamak bu hadisi nedir? Tek doğru budur. Bunun neye binağını söylüyoruz? Diyor ki ilim ehli, Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor, Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh bir rivayet ediyor bu hadisi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ma asab ahadan kat hemmun ve la bir kimseye bir hüzün, bir hem, bir tasa, bir sıkıntı isabet eder de o kimse şu duayı okursa diyor, aleyhissalatu vesselam Onun diyor o hüznü ne yapar? Gider. Onun o üzüntüsü gider ve onun yerine Allah Teala birine getirir mutluluk getirir. Hatta hadisin sonunda sahabe'ler soruyorlar kavluyu Resulullah diyor bu öğrettiğim bu dua var ya hani Bizim öğrenmemiz gerekmiyor mu bu duayı? Biz de öğrenelim mi? Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki Kale ecel. Evet. Öğrenin. Yenbegî limen semi'ahunne en yetealleme hunne. Bu sözleri, bu kelimeleri bu duayı duyan herkesin ne yapması lazım diyor Aleyhisselatü Vesselam? Bu duayı, bu sözleri öğrenmesi lazım. Ezberlemesi lazım. Hatta elinizde olan, taşımış olduğunuz ceplerinizdeki yok husnül müslim Zikir kitabında da bu dua vardır. Üzüntü duası, keder duası diye geçer. Ne, ne geçiyor bu duada? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allahümme inni abduk ve bunu abdik ve bunu emetik nasiyeti <gülüyor> yedik. Allah'ım ben senin kulunun oğluyum. Kulunun kulunun oğluyum. Senin kadın köle kulunun oğluyum. Benim alnım senin elindedir. Diye Aleyhisselatü Vesselam bu duaları söylüyor. Mâdın fîye hukmuk. Senin vereceğin hüküm bende nedir? Geçerlidir. Adlun fîye kadâuk. Benim hakkımda takdir etmiş olduğun, vermiş olduğun hükümler adalete binaen verilmiş hükümlerdir. Yani sen adilsin, adaletlisin. Sonra diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Es'elüke bi kullis min lek. Diyor Tevessülle bulunuyor aleyhissalatü vesselam. Meşru olan tevessül tavuğu. Bütün isimlerinle senden istiyorum diyor. Senin bütün isimlerinden bütün isimlerinle tevessülle bulunarak senden istiyorum Allah'ım. Öyle isimler ki bunlar nefse. kendini isimlendirmiş olduğun isimler bunlar. Ev enzeltahu fî kitabik. Yahut kitabında Kur'an-ı Kerim'de indirdiğin isimlerinle istiyorum senden. Ev allemtehu ahaden min khalqik. Yeryüzüne göndermiş olduğun mahlukattan o insanlara öğretmiş olduğun isimler isimlerde isimlerle istiyorum senden. E vesta'erte bihi fi ilmi'l gaybi 'indek. Yahut, kimseye öğretmedin. Kendi katında gayb olarak sakladığın kimseye öğretmediğin o isimlerle istiyorum senden diyor Allah Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam bu duada. Ne istiyor? İşte Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın istediği duada da geçiyor. Entac al Kur'an rabi'a qalbi bu yani tevessülde bulunduğu isimlerle istediği şey ne? En <gülüyor> kuran ı Rabi'a Kur'an'ı benim gönlümün neyi yap? Baharı yap. Yani gönlüm yaşarsın, hayat bulsun. Ve nura sadri. Benim göğsüm ne olsun? Bu Kur'an'la aydınlansın, parıldasın. Ve celâ ve zehâbe hemmî. Benim hüznümün, tasamın, sıkıntımın giderilmesine ne olsun? sebep olsun diye Aleyhisselatü Vesselam allah Teala'dan böyle bir istekte bulunuyor. Önemli olan, bizi ilgilendiren hadisin bu manada şu anda konumuzla ilgisi olan bölümü Aleyhisselatü Vesselam'ın اَوْ اِسْتَأَثَرْتَ ف۪ي اِلْمِ الْغَيْبِ Gayb ilminde, kendi katını gayb ilminde sakladığın kimseye göstermediğin, öğretmediğin isimlerinle senden ne yapıyorum diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? istiyorum diyor. Demek ki allah Teala'nın Bizim bildiğimizin aksine 99 isminin dışında peygamberlerin dahi bilmediği sadece kendi katında kayıp olarak kendine saklı olan neyi var Allah-u Teala'nın? İsim. var. Buna binaen ne diyor ehli Sünnet ve Cemaat? Allah-u Teala'nın isimleri 99'da sınırlı, sınırlı değildir. Tabi yani bu esas ve kuralları anlatırken bütün yani isim sıfatlarla ilgili akidevi kaideleri zikrederken Allah Teala'nın şu ayeti bizim için nedir arkadaşlar? Temel temeldir. Allah Teala diyor ya, leysa kemilhi şey, leysa kemilhi şey. Onun misli, onun benzeri yoktur. Önce dikkat ederseniz ayette ne var? Nefi var. Ispat yok. Allah Teala işitir, görür, duyar güler, eli vardır. Bunlar yok hayatın başında. Diyor ki leysakemitlihi şey onun bir benzeri yoktur. Yani ilim ehli diyor ki bu tahliye. Önce ne var? Zihni arınması. Çünkü az sonra Allah Teala hakkında bazı neler ispat olunacak? isimler ve bu isimlerin içerdiği sıfatlar ispat olunacak. Akıl önce şöyle bir temizlensin, arınsın, tahliye olsun ki Az sonra duyacağı sıfatlardan isim isimlerden ve onların içermiş olduğu sıfatlardan nereye yeltenmesin, nereye yönelmesin? Teşbihe, temsile Allah Teala'yı isimlerini, Allah Teala'nın sıfatlarını mahlukattan, beşerden birisinin sıfatına benzer benzetmeye, teşbih etmeye yeltenmesin diye Allah Teala diyor ki "Leise şey." Buradan anlıyoruz ki önce ne var arkadaşlar? Nefi var. Allah Teala'yı bütün eksikliklerden bütün noksanlıklardan, bütün teşbihten, temsilden ne yapıyoruz? Nef yediyoruz önce. Sonra Layfe ke şey ve huve ve huve s-semi' el-basir. Allah tarafından burada iki tane isim zikrediyor. Önce hiçbir şeye benzemediğini, hiçbir şeyin ona benzemediğini, hiçbir mahlukattan yarattıklarının ona benzemediğini söyledikten sonra, bunu bize öğrettikten sonra diyor ki ve huve s-semi' basir O işitendir. Ve basıyır, görendir. Hakkında iki tane isim zikrediyor bize Allah'tu allah Teala. Ve bu iki ismin içermiş olduğu az önce söyledik neler var? İşitme ve görme sıfatları var. Yine burada ilim ehli diyor ki, Burada bu iki sıfatın ve özellikle bu iki sıfatın zikredilmesinin bir hikmeti var arkadaşlar. Çünkü bu görme ve işitme sıfatı, allah Teala'nın hemen hemen yaratmış olduğu bütün mahlukatın sahip olduğu sıfatlardandır. Yani karınca da ne var? İşitir. Karınca da görür. İnsan da işitir, insan da görür. Fil de işitir, fil de görür. Mahlukatın çoğuna baktığınız zaman çoğunlukla nedir? Genellikle mahlukat işitir ve görür. Yani Allah Teala bizlere şunu öğretiyor. Allah Teala'nın bir ismi Semi, bir ismi de Basir'dir. İşitendir ve görendir. Ama Ayetin başında da söylendiği gibi bunlar ne yapılmaz? Ne yapmaz? Mahlukata benzemez. Mahlukatın isim ve sıfatlarına benzemez. Direkt peşine ne yapıyor allah Teala bunu söylüyor. Yine bu ayetten ilim şu kuralı çıkarıyor. Diyorlar ki nefi allah Teala'nın isim ve sıfatlarıyla konuşurken ehli sünnet ve cemaatin nefi meselesinde onu kusurdan, ayıptan, noksanlıktan, teşbihten nef geneldir. Ayrıntıya girmezsin. Mesela idat ehli Allah hakkında konuşurken der ki allah Teala'nın işte bir mekana izafe edilir mi edilmez mi konuşuyla ilgili konuşurken der ki allah Teala ne alemin içindedir ne dışındadır hep nefiy değil mi? Ne üstündedir ne altındadır ne sağındadır ne solundadır ama ehli sünnet cemaat böyle değildir arkadaşlar. Nefi konusunda tafsile girmeyiz. Allah şöyle değildir böyle değildir şuna benzemez buna benzemez şu değildir ne madahı Ne der? Leyse kemithlihi şey. Onun hiçbir benzeri yoktur. İspat konusunda Allah Teala'nın isim ve sıfatları konusunda nedir Ehli Sünnet vel, vel Cemaat'in menheci, metodu? Tafsil ispat eder. Ne demek tafsil? Allah görür. Allah gören'dir, işitendir, konuşandır, duyandır, isteyendir, değil mi? Bakın, ne yapıyoruz? Sürekli tafsil Ehl-i vel cemaatin menheci budur. Aleyhisselatü vesselam. Bakın Allah-u hep haber veriyor. Haber verirken verdiği haberlere bakın. Ne var? Hep ispat var. Rabbiniz gecenin üçte birinde yeryüzünün semasında iner. Ve şöyle seslenir. Konuşur. Değil mi? Bakın hadislerde hep ispat var. Ama nefiye geldiği zaman nefide ne var? Tafsil yok. Ayrıntı yok. Leysa kemithlihi şey onun bir benzeri Yoktur. Bunlar genel kurallar. Dediğiniz gibi daha çok tafsil isteyen, daha çok e, derinleşmek isteyen e, akidetul vasıetiye ile ilgili yapmış <gülüyor> olduğumuz şerhe e, dönebilir. Ona baka bilir. E, sıfatlarla ilgili olarak da Allah-u Teala'nın biliyorsunuz sıfatları yani <gülüyor> ilim ehli tarafından ne yapılmış? Taksim edilmiş. Konuşurken başlıkları ayrılmış. Demiş ki allah Teala'nın sıfatları bir bakıma nedir? Zati sıfatlardır ve bir bakıma da fiili sıfatlardır. Nedir zati sıfatlar ve fiili sıfatlar? Varlığında olan, onunla beraber, beraber kaim olan, ezelden beri var olan sıfatlar. Bunlara zati sıfatlar diyoruz. Allah Teala Bunlara zati sıfatlar diyoruz. Ama fiili sıfatlar nedir? allah Teala'nın dilediği zaman yaptığı sıfatlar. Yani Allah Teala'nın mesela Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a yanına bir kadın geldiğinde Aleyhissalatu vesselam gizli bir şekilde konuştuğunda Allah Teala'nın duyması, o sıfatı Allah Teala'nın tahkik etmesi ne zaman olmuştur? O kadının o peygamberle konuştuğu anda olmuştur. Bu bakımdan biz bu sıfata ne diyoruz? Fiili sıfat diyoruz. Ama asıl itibariyle allah Teala ezelden beri bu sıfata sahiptir. Bu sıfat onun ezelden beri bir sıfatıdır. Geçmişten beri, ezelden beri. Ve ebedi bir sıfatıdır. Yani asıl itibariyle biz bu sıfata zati, dilediği zaman yapması bakımından da ne diyoruz? Fiili diyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ve allah Teala'nın Dediğimiz gibi sıfatlarıyla ilgili konuşurken Ehli Sünnet vel Cemaat Şeyhül İslam İbn Teymiyeyi hatırlarsanız kitabının başında da diyordu. Ne yaparız biz? İspatun bila teşbih. İspatun bila teşbih. Allah Teala'nın isim ve sıfatlarını ispat ederiz ve bu ispat etmiş olduğumuz sıfatlar konusunda o sıfatların Allah Teala hakkında ispat etmiş olduğumuz sıfatların mahlukattan yaratılmış olanlardan sahip olduğu sıfatların aynısı olduğunu, teşbih olduğunu, bir benzerlik olduğunu söylemeyiz. Bunu iddia etmiyoruz. Baştan bunu söylüyor Şeyhülislam İslâm'ın Ama hala televizyonlarda, orada, burada, kürsülerde konuşan insanlar, Şeyhul İslâm hakkında yahut Ehl-i Sünnet hakkında, yahut Selefi Salih'in yolundan giden insanlar hakkında utanmadan, onların ne dediğini bilmeden hala ne diyorlar? Bunlar allah Teala'nın insanlar gibi eli var diyorlar. Dem bu aynısını bunu duyuyorsunuz. Yani ehliü'l-sünnet cemaat baştan söylemiş. Allah Teala'nın isim ve sıfatlarını ispat ederiz bila teşbih. Benzetmeden. Ve onlara bir keyfiyet düşünmeden. Evet onların birer keyfiyeti var Allah Teala'nın ama biz bunun keyfiyetini ne yapmıyoruz? Bilmiyoruz. Bunun keyfiyetini bilmiyoruz. Bu meseleye de Girmiyoruz. Bu meseleyle ilgili ne yapmıyoruz? Konuşmuyoruz. İmam Malik Rahimahullah sorulduğunda O ne diyor? El-keyf meçhul. İstiva ile ilgili soruldu. El-keyf meçhul. Keyf, bu sıfatın, istivanın allah Teala tarafından nasıl gerçekleştirildiği meçhul. Bunu bilemeyiz. Ama istiva, yükselme, malum Arapçada bunun gelmiş olduğu mana biliniyor. Bu şekilde İmam-ı Malik ne yapmakta? Cevap vermekte. İspatun bila teşbih ne diyoruz? İspatun bila teşbih ya da ispatun bila temsil ve tenzihun bila tatil Allah-u Teala'yı bazı şeylerden tenzih edelim derken de veyahut Allah-u Teala'yı benzerlikten tenzih ederken sıfatlarını da ne yapmıyoruz? İptal etmiyoruz. Bu çok önemli bir şey. Yani i̇spat ederken teşbih yapmıyoruz. Allah Teala'nın eli vardır derken bu elin aynı insanda olan elin kişi gibi olduğunu söylemiyoruz. Öbür taraftan da Allah Teala'yı bir şeye benzetmeyelim, tenzih edelim derken birçok millet elin yaptığı gibi sıfatları ne yapmıyoruz? İnkar etmiyoruz, iptal etmiyoruz. Hem ispat ediyoruz, hem de Allah Teala'yı benzerlikten, noksanlıktan, kusurdan Tenzih ediyoruz. Muallif rahimallah bize burada Mekkeli müşriklerden bahsediyor. Diyor ki, bir Rahman. Dediğimiz gibi, onlar Rahman'ın ne yaparlar? İnkar ederler. Tefsir alimlerinin dediği üzere buradaki Rahman'ın inkar edilmesi, onun o isminin inkar edilmesi. Yani onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. Ama bazı isim sıfatlarda, bakın Mekkeli müşrikler. Rububiyet konusunda meseleyi kavramış, meseleyi bilen insanlar, fıtratları bozulmamış insanlar. Allah Teala'nın Malik, bir yaratan, çekip çeviren, öldüren, hayat veren, dirilten bunları Allah'ın yaptığına iman ediyorlar. Bu konuda rububiyet konusunda bir sıkıntı yok. Ama yetmiyor. Yani mümin olmalarına, Müslüman olmalarına, mallarını, canlarını, kanlarını korumalarına yetmiyor. Cennete girmelerine yetmiyor. Hala kafirler, hala müşrikler. Bunun üstüne Allah Teala'nın birçok isim ve sıfatını da kabul ediyorlar. Yani cahiliye Arap şiirlerinde Allah Teala'nın arşın üzerinde yukarıda olduğunu söylüyorlar. Bazı isim sıfatlarına ne yapıyorlar? Allah Teala'nın birçok isim sıfatlarını kabul ediyorlar. Yani i̇sim sıfatla ilgili meselelerde de birçoğunu ispat etmiş durumdalar. Bu da yetmiyor. <gülüyor> Bu da yetersiz. Niye yetersiz? Çünkü diyorlar ki Bizler latada, Menatada, da, uzaya da ibadet ederiz. <gülüyor> niye? Bizi Allah-u Teala'ya diye. Ona kurban keseriz. Gider türbesinin yanında, ağacın yanında, kabrin yanında, o taşın yanında. itikafa gireriz. Tavaf ederiz, döneriz. Bunların hepsini ama niye yaparız? Bizi Allah-u Teala'ya yaklaştırsınlar diye yaparız. Yani uluhiyet tevhidi dediğimiz meselede problem yaşadıkları için, bunu hakiki manada gerçekleştiremedikleri için, anlayamadıkları için demiyorum. Çünkü anlıyorlar meseleyi. La ilahe illallah dendiğinde hemen tüyleri ürpererek, ayağa kalkarak diyorlar ki bizler bir şair olan, mecnun olan, aklı başından gitmiş adam için ilahlarımızı mı terk edeceğiz? Yani, La ilahe illallah denince doğruyu hemen anlıyorlar. Hangi manaya geldiğini biliyorlar. Ve bunun bir sonucu olarak verdikleri tepki de doğru bir tepki, yani anladıkları şeyin doğru olduğunu gösteriyor bize. La ilahe illallah, la ilahe illallah doğru anladıklarını gösteriyor verilen cevaptan bunu anlıyoruz. Demiyorlar bizler bu kadar rabbleri, bu kadar yaratıcıları nasıl terk ederiz? Demiyorlar, diyorlar ki bizler ibadet ettiğimiz bu kadar şeyi ilahı nasıl olur da Allah için? terk ederiz. Nasıl olur da bir şair için, bir aklı başından gitmiş Mecnun için terk ederiz diyorlar. Başka bir ayette de diyorlar ki, ne şaşılacak bir durum, ne acayip bir durum, ne garip bir durum. Ece'alel alihete ilahen vahiden Bütün ibadet olunan Kendisine yönel, ibadetle yönelen bütün ilahları ne yaptı bu? Tek bir ilaha indirdi. Hocam, ne şaşılacak bir durum diyorlar. Yani hem anlayış doğru, tatbik, pratik uygulayış evet. yanlış, kabul etmiyorlar. Bunu inkar ediyorlar. Zaten kitabın şu ana kadar işlenmiş olduğu konuların bir çoğu bununla ilgiliydi. kısmı kısmıyla ilgiliydi. Bundan sonra birçok yerde <gülüyor> müellif Rahim Allah bizlere bu konuya yine değinecek. Bu konuyla birlikte tevhidi zedeleyen Tevhidin kemale ermesine engel olan meselelere değinecek. Bunlardan bir tanesi de isim sıfatlar konusu. İsim sıfatlara da Peygamber aleyhissalatü vesselamın öğrettiği gibi, sünnetin de haber verdiği gibi, allah Teala'nın kitabında haber verdiği gibi inanmamak nedir arkadaşlar? Onları inkar etmek, iptal etmek küfürdür. Ve Mekkeli müşriklerin yaptığı şeyin aynısını yapmaktır. Zalif Rahimahullah onun için burada bize bu ayeti zikrediyor. وَاَوْمْ bir Rahman. Onlar Rahman'ı inkar ederler. Süheyl ibn i Amr Hudeybiye anlaşmasına gelince o zaman tabi müşrik. Daha sonra da Müslüman olan sahabelerden bir tanesi. Anlaşma üzerinde görünce Bismillahirrahmanirrahim. Diyor, Rahman da nedir? Biz diyor, Rahman'dan anca bildiğimiz Yemame'nin Rahmanı. Kim o Yemame'nin Rahmanı? Museyl-i Metul Kezzab. Yalancı Müslümancık. Yalancı peygamber var ya o. Oh. Sadece biz onu biliriz diyor. Daha geçiyor. Biz diyor Rahman'ı ilanmıyoruz. Ne yaz ne yazılmasını istiyor orada? Ne yazılmasını istiyor? Lat istemiyor, menatı istemiyor. Bismillahillâhumme. Allah'ım senin adınla başlarız. Yani i̇nkar ettiği mesele ne? <gülüyor> Rahman. Bu ismi inkar ediyorlar. Ve bundan dolayı da Allah Teala onları ne olarak niteliyor? Bu da ne bir Rahman. Rahman'a küfretmek, Rahman'ı inkar etmek, kafir olmak. Bir, i̇ster bir insan bir ismi inkar etsin, ister bütün isimleri inkar etsin. Tamam Yine ne olur? Sonuçta kafir olur. Ve fî sahihil buhari Ali. Sahih Bukhari de, Ali radıyallahu anh diyor ki, Haddifun nâse bimâ ye'arifûn. <gülüyor> Ali radıyallahu anh diyor ki, insanlara bildikleriyle, bildikleri seviyede hitap edin. Yani burada bu hadisi, bu eseri şerh ederken şöyle naklediyor. Hikmetli davranın. Eturidûne Allahu ve rasûlu. Ali radıyallahu anh yani sizler Allah'ın ve Rasûlü'nün yalanlamasını ister misiniz? Yalanlanmasını. Ne gibi? İlim örnek veriyor. Sen adama allah Teala'nın istiva etmesini <gülüyor> anlatmamışsın. Arşın üzerine istiva etmesi, uluv sıfatı. Bunları anlatmamışsın. Adama allah Teala'nın gecenin üçte birinde yeryüzüne semasına ineceğini söylüyorsun. Bunu anlatmaya çalışıyorsun. Bunun gibi. Adam önce Allah-u Teala'nın mu sıfatını arşının üzerine istiva etme sıfatını bilecek ki bunu bildikten sonra gecenin üçte birinde Allah-u Teala'nın kendine layık bir şekilde yeryüzünün semasına indiğini kabul edecek. Bazı bidat ehli Ali radıyallahu anh An, ya da Allah'tan başka sahabeden gelen bu manada rivayetleri alarak insanların kafalarını karıştırmaya çalışıyorlar. Bak, onlar da diyorlar ki neyle konuşmayın? İşte Allah-u Teala'nın sıfatlarıyla ilgili konuşmayın. Çünkü sıfatlarıyla konuşmak insanların kafasını karıştırabilir. Halbuki bunla, bu sözlerin söylenildiği manalar, siyakları ve sibakları onların çekmeye çalıştırdıkları mecraya Delil olarak ne olmaz? Oturmaz. Delil olarak gelmez. Çünkü seleften öyle nakiller, öyle sözler var ki bu konuda allah Teala'nın isim ve sıfatlarıyla alakalı onların ağzını kapayacak, ağızlarını örtecek, seslerini kesecek nitelikte. Aynı sahabelerden ve birçok sahabeden. Ama tabi vatandaş, halk bu eserlere, bu sözlere, bu nakillere nasıl ulaşacak? Kim, kim? İmam Lale Kain'in kitabını biliyor ki kim İmam Acurri'nin kitabını biliyor ki? Seleften nakletmiş olduğu, bu sözlerin nakil olmuş olduğu kitapları kim biliyor? Yani Sizler bile aranızda sorsak, mesela ki İmam La duyan var mı aranızda? Evet. Evet, bazıları iki kez diyor. B Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Şerh, usul, es-sünn, ehl-i sünn. İmam Acurri'nin kitabı ne? Evet, İmam Acurri'nin kitabı. Evet. Haftaya araştırıyorsunuz. İmam-ı kitabı. Başka bu konuyla ilgili. Yani, hani, Hayır. O değil. Acurri'nin yok. İmam-ı var. ehli Sünnet alimlerinden. İmam-ı Acurri. Evet. Şerh-i Sünne. Afedin, Ahmet i̇bn Hanbel'in oğlunun kitabı var. Usul-i Sünne. Usul sünne. İbn-i Huzeyme'nin kitabı var. İmam İbn-i Huzeyme. Bir kitap var. Yine isim sıfatlarla ilgili böyle yoğun nakiller yaptığı bir kitap. Ne o kitabın adı? Evet. İbni Kuzeyme'yi duymuşsunuzdur herhalde değil mi? Kitabın adı? Es kitabın adı Kitab-ı Tevhid. Tevhid kitabı. Bakın bunlar Hicri 300, 400. yüzyıllarda yaşamış alimler. Onlardan önce yaşamış hadis kitaplarına bakın. Bukhari'nin sahihine bakın. Müslim'in sahihine bakın. İsim sıfatlarla ilgili gelen... Bölümlere bakın. Burada nakilleri göreceksiniz. Apaçık beyan bir şekilde böyle. Gözünüzün içine böyle getirip koyuyor yani. dakika ehli kitaba kitap yazacak ya. Ben geçen gördüm. Buna benzer 3-5 tane nakil almış. Öbür taraftan milyonlarca bakın binlerce demiyorum milyonlarca seleften gelen, sahabeden gelen nakilleri tabii görmemiş demiyorum. Biliyor kitabına koymuyor. Kendi batılını, kendi bidatini yaymak için, güçlendirmek için diyor ki bak İmam Ali radıyallahu anh buyuruyor ki insanlara ne yapın? Akıllarının yettiğince hitap edin. Yani bu meseleler fitne çıkardığı için, sebep fitne sebebi olacağını bahsetmeyin gibi şeylere yeltenmeye çalışmış ama elhamdülillah bizler biliyoruz ki ilim ehli bu konuda ne yapmış? E, yüzlerce Kitaplar kalem almış, kitap telif etmiş. Bu kitaplarda hepsi bunları bizlere nakletmiş. Yani dikkat ederseniz Şeyhülislam Huluslam i̇bn onun öğrencisi İbnül i Kayy'min kitaplarından bahsetmedik yani. Daha onlara gelene kadar olan o asırlardan çaladığını bahsediyoruz. Ondan sonra burada mesela Müellif'in torunu bize şerhinde zikretmiş. Yine Ebubekir Bekir Hallal. Sünnet. sünnet kitabı var. Ebu Bekir Hallal'ın sünnet kitabı var. Oraya baktığın zaman Oradaki o eserleri görüyorsun. Ondan sonra Ebu Osman Es-Sabuni. O da çok mutakaddim, müteahhir, yani mütekaddim eski alimlerdendir. Bu meşhur şu anda yaşayan Sabuni değil. Hayatta olan o değil yani. Ebu Osman Es-Sabuni. Onun e, Şafii alimlerdendir. Onun kitabı var. İbni Abdülber. Onun bu konuda kitapları var. Yani düşünebiliyor musunuz? Şeyh Kulesi'nin gelene kadar yüzlerce sayabileceğimiz bu konuda akideyi, Allah-u Teala'nın isim sıfatlarıyla ilgili sahabenin ve sahabeden sonra gelen ilim ehlinin tabiinin, etba tabiinin görüşlerini, nakillerini bize aktaran yüzlerce kitap var. Ama halk bilmediği için, insanlar bilip okunmadığı için yani, ne yapılabiliyor? Ortaya şüpheler atılıp sanki ehli sünnet vel cemaat İmam Maturid'in, İmam Eş'ari'nin yani o ekolün anladığı şekildeymiş gibi. ...insanlara bir şeyler anlatılmaya, sevadu'l-azamın çoğunluğun onlar olduğu... ...insanlara öğretilmeye çalışıyor. Halbuki yani hakikat bu değil arkadaşlar. İmam İbnül Kayyim Rahimahullah'ın bir kitabı var. İçtima' el-Cuyuş el-İslamiyya. İçtima' el-Cuyuş el Ne demek bu kitabın Türkçesi, Başlığı'nın Türkçesi? Hmm. İslam ordularının içtiması, toplanması alel kaderiye, kaderilere, al muattile ve ta'til sahibi olan muha, yani maturilere, eşarilere, cehmilere, bunlara reddiye manasında bir kitap tehlif etmiş. Bu kitapta İmam İbnül Kayyim Rahimahullah, Seleften yüzlerce imamın ismini ve yüzlerce imamın sözlerini nakletmiş. İsmi sıfatlarla ilgili. Allah-u Teala'nın arşının üzerine istifa etme, ilgili mesela tak tak tak tak sıralamış. Yüzlerce ilim ehli saymış. Ama bilinmediği zaman zannediliyor ki bu görüş İbn-i sonradan ortaya çıkardığı ondan sonra 3-5 tane onun öğrencisinin yayıp genişlettiği bir görüş. Bundan önce ümmet böyle bir şey bilmezdi. Fitneyi bunlar çıkardı gibidir. Hava atmosfer meydana getirilmeye çalışıyor. Halbuki işin hakikati böyle değil arkadaşlar. Arapça öğrenci arkadaşlarımıza ve onların dışındaki arkadaşlarımıza tavsiyemdir. Bir İmam Lale Kain'in o kitabını Şerh Usul-i kitabını almasını tavsiye ederim. Kütüphanende bulunsun. Aç oku. İbn-i Huzeymi'nin Kitab-ı Tevhid. İki cilt. Kitaplığında bulunsun. Türkçe yok mu? Türkçeleri yok tabii bunların. Veya hatta İbn-i Kayyım Rahimahullah'ın İçtima'ı El-Cuyuş El-İslamiyye kitabı. Kütüphanende bulunsun. Çünkü öyle bir fitne zamanında, öyle bir şüphelerin böyle insanlara hak olarak, batılın, süslenip hak olarak yayıldığı, anlatıldığı neşredildiği bir dönemde yaşıyoruz ki ayağa yere sağlam basmayan adam ertesi gün anda ne yapabilir? Kayabilir. Kayabilir. Hatta İbnül Kayyum Rahim Ahu olan biliyorsunuz Nuniyesi var. Ee, orada diyor ki yani Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarının inkar edilmesinin küfür olduğu ile ilgili olarak böyle bir beyt halinde yazmış olduğu bir şiir halinde yazmış olduğu akide metni var. Orada diyor ki: Walakat taqallida kufrahum kamsu nefi ashrin min alulmay fil buldani walla lka'iyu alimamu hakahu anhum bal hakahu qabluhu tabrani. Yani diyor onların küfrü düştüklerini Allah Teala'nın sıfatlarını inkar ederek küfre düştüklerini ondan çok şehirde. İlim şehirlerinde, Bağdat'ta, Yemen'de, Şam'da, Mekke'de, Medine'de, 50'den çok alim diyor ne yapmıştır, beyan etmiştir onların küfre düştüğünü. Diyor ki, Walla ala el Walla ala anhum. onları yani birçok imamdan, ilim ehlinden bunu nakletmiştir. Sıfatların inkarının küfür olduğunu nakletmiştir. İmam la <ablembla> diyor. İbnül Kā'im yani düşün. İmam La diye bahsediyor. Diyor ki, Bel o, kablehu et tabarani. Hatta La önce tabarani yapmıştır. Bunun küfür olduğunu, böyle yapanların küfre düştüğünü tabarani nakletmiştir. Yani İbnül Kayyim, Şeyhi Şeyhül İslam'dan önce kimlere gitmiş, uzanmış? İmam La gitmiş, uzanmış. İmam Et tabarani, Tabarani'ye gitmiş, uzanmış. Onlardan bunu almış. Bu görüşü yaymış, bu görüşü tekrardan Tecdit etmiş, diriltmiş. Tabi suç şu anda onlara kalmış. Bizim memlekette dedendiği zaman, selefilik denildiği zaman isim sıfatlarıyla ilgili konuşulduğu zaman deniyor ki İbn-i Teymiye'nin neyi bunlar? Görüşleri ortaya attığı sapık fikirleri. Varav Abdurrazzak an Ma'mar an İbn-i Tavus an Ebi'hi an i̇bn Abbas. i̇bn Abbas tan rivayet olunca bu. Yemen alimlerinden Abdurrazak rivayet ediyor. Onun bir kitabı var. Abdurrazak'ın bir kitabı var. Musannif. Abdurrazak. Büyük bir kitap. Yüzlerce, binlerce hadis var. Sanaani, Yemenli bir alim. Diyor ki İbn Abbas anne ora araculen intafza lama semia hadisen alin sallallahu aleyhi ve İbn Abbas Radiyallahu an. Sıfatlarla ilgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini duyan, kimsenin diyor böyle hoşnutsuzluğunu belirtmek, hoşnutsuzluğunu ifade etmek için böyle yani el kol hareketi yapıp böyle titreyen bir adam gördü. Yani adamın hoşnutsuzluğunu fark ediyor. İbn Abbas. Adam neye hoşnutsuz? Bir hadis duymuş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan. O hadiste Allah-u Teala'nın bir sıfatından bahsediliyor. فَقَلَهْ مَا فَرَقُهَا اُلَىٰ Diyor ki i̇bn Abbas anh, Bunlar neden korkuyorlar? Neyden kaçıyorlar? Yani senin bu hoşnutsuzluğun ne? Yecedûne rıkkaten inda muhkemihi. Yani muhkem ayetlere gelince kalplerinde bir hoşnutluk, bir rıza var. Ve yehlekûne inda müteşâbihihi. mutashabih ayetlere gelince bir de bakıyorsun ki helak olmuşlar, gitmişler. Yani o konuda hakkı bulamamışlar. Tabi ilim ehli arkadaşlar muhkem ve muteşabih meselesini şerh ederken, açıklarken şu aydıntıya değiniyorlar. Bunu da bizim bilmemiz gerekiyor. Yani bazen ilim ehlinin sözlerini okurken duyarsınız ki derler ki Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri nedir? Muhkemdir. Der mesela tek başına kullanıldığı zaman muhkem hangi manada kullanılıyor veya bir ilim ehlinin alimlerden birisinin Kur'an'ın ayetleri muhkemdir dediği zaman ne ifade ettiğini bilmemiz lazım. Allah Teala diyor ki tilke ayatul kitabul hakim tilke ayatul kitabul hakim kitabun uhkimet ayatu. Bu kitap öyle bir kitaptır ki hikmet sahibi muhkem olan kitabın ayetleridir bu ayetler. Diğer ayette de diyor ki kitabun uhkimet ayatu. Bu kitabın ayetleri ne olmuştur? Muhkem, Muhkem olmuştur. Yani muhkemdir. Ne demek bu, ay bu ayetler, bu kitabın ayetleri muhkemdir? Yani eksiksiz, kusursuz, noksansız ayetlerdir. Bunda bir, birisi kalkıp bir kusur bulamaz. Birisi kalkıp bir eksiklik bulamaz. Veya bir ilim helinin şöyle dediğini duyabilirsiniz. Allah-u Teala'nın Ayetleri müteşâbihtir. Ne demek müteşâbihtir? Bu manada kullanırsa bu manada kullanılırsa Birbirine benzeyen ayetlerdir. Ne demek birbirine benzeyen ayetler? Yani arasında çelişki olmayan, cennetten bahseden, cehennemden bahseden, tevhidden bahseden, tevhid ehlinden bahseden, müşriklerden bahseden. Değil mi? Bu bakımdan da ayetler nedir? müteşabihdir. Teşabuh demek birbirine benzeme demek. Onun için diyor ki Allah Teala, Allahu nazzala ahsanel hadisi kitaben muteşabihâ. Allah Teala nزل ahsanel hadis sözün en güzeli olarak indirdi bu kitabı. Yani bu kitabı sözlerin en güzeli olarak indirdi ve bu bu sözler yani bu ayetler müteşabihdir. Ne demek müteşabih? Birbirine benzer. Birbirine benzer. Yani dikkat edin. Yani muhkem ve müteşabih kelimeleri ayrı ayrı kullanıldığı zaman nasıl farklı manalara geliyorlar? Bir arada kullanıldığı zaman diyor ki ilim ehli herkesin de bildiği o manalara gelir. Nedir o manalar? Muhkem. Yani herkesin anlayabileceği açık olduğu ayetler. Müteşabih ise içtihat edip çalışan İlim talep eden, yorulan insanların sadece anlayabileceği, hükmün apaçık bir şekilde belli olmadığı ayetler. Bunlara da ne diyoruz biz? Müteşabih, müteşabih diyoruz. Bunlara da müteşabih diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de müteşabih ayetler var mıdır, yok mudur? Nedir o ayetler, müteşabih ayetler? cennetin keyfiyeti Allah-u Teala'nın allah isimlerin sıfatlarının keyfiyeti cehennemin keyfiyeti bunların hepsi diyor ki ilmehli bunun dışında birisi kalkıp da Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde bilinmeyen kimsenin anlamayacağı müteşabıh ayetler vardır derse ona ne yapmayın kulak asmayın doğru olan allah Teala'nın bütün ayetleri nedir muhkemdir İsim sıfatları da arkadaşlar isim sıfatları da nedir? Muhkem midir? Müteşabih midir? Muhkemdir. Muhkemdir. Çünkü Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim dedi ki biz sana bu kitabı indirdik. Le'debbaru ayatihi Ayetleri ayetlerine yapılsın diye? Tedebbur edilsin, düşünülsün, anlaşılsın üzerinde tefekkür edilsin diye. Yani bu ayetlerin konu bakımından ifade ettiği en önemli mesele nedir? Allah-u Teala'nın Kendini tanıttığı isim sıfatlar meselesidir. Yani bunları insanlar düşüneyip taşınamayacaksa, bunlarla tefekkür etmeyecekse, bunları anlayamayacaksa neyi anlamasının faydası var ki? Öyle değil mi ya? Allah'ını, Rabbini düşünebiliyor musun? Ayet Kur'an'da öyle ayetler var ki Allah Teala'dan bahsediyor, isimlerinden, sıfatlarından bahsediyor ve deniyor ki bunları tedebbür etmeyin. Tedebbür edemezsiniz. Ebu Bekir de bunu anlamadı. Bu o manaya geliyor. Bunu Ebu Bekir de anlamamıştı. Ömer de anlamamıştı, Osman da anlamamıştı. Siz de anlamayacaksınız. Çünkü bunlar ne, nedir? Müteşabi. müteşabi ayetlerdir. Yaklaşmayın derler. Hayır arkadaşlar. Bu ayetler, allah Teala'nın isim sıfatlarıyla ilgili ayetler, muhkem ayetlerdir. Evet, müteşabi o, olan tarafı vardır. İsim sıfatların müteşabi olduğu taraflar hangi taraftır? <gülüyor> Onların keyfiyetleri. Yani allah Teala'nın isim ve sıfatlarının keyfiyetleri müteşabıhtır. Bilemeyiz. Yani müteşabih demek açık değil. Bizlere açılmamış, ifade edilmemiş, bildirilmemiş, öğretilmemiş, gösterilmemiş. Allah-u Teala arşına nasıl istiva eder? allah Teala aynı şekilde bir maturu diye eş araya soracak. allah Teala nasıl duyar? allah Teala nasıl işitir? Hep cevap ne olur? Aynı olur. allah Teala kendine layık bir şekilde ne yapar? Duyar, işitir. Kendine layık bir şekilde eli vardır. Kendine layık bir şekilde güler. Arşına istiva eder, yükselir. He, bunlar bu bakımından nedir? Keyfiyet bakımından müteşabih'tir. Ama anlam bakımından bizlere hitap olan ayetlerin bizim idrak etmemiz, anlamamız yani anlamamız bakımından, fehmetmemiz bakımından, idrak demeyelim, fehmetmemiz bakımından nedir bu ayetler? Muhkem, Muhkem diyor. Burada son nakilde diyor ki: "Velen me Kureyş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yezkuru Rahman enkeru zalik." Kureyş Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın Rahman Allahu Teala'nın Rahman ismini zikretmesini duyunduğunda inkar ediyorlar. Bunu kabul etmiyorlar. Az önce ifade ettiğimiz gibi fe allahu fihim ve hum bir Rahman. On Allah Teala diyor bunun üzerine ve hum bir Rahman. Onlar Rahman'ı ne yaplar? İnkar ettiler. Rahman'a kafir oldular. Ayetini Allah Teala indirdi diyor. Bu eser ilmihali diyor ki mürsel bir eser. Yani meusul, peygambere direkt ulaşan peygamberden rivayet olunan kopuk olmadan duyulan bir eser değil. Mürsel bir eser. Ee, onun için diyorlar, yani Mürsel de zayıfın kısımlarındandır. Bu manada e, zayıftır. Ama bunun dışında bu şu demek değildir. Mekkeli müşrikler Rahman ismini ne yapıyorlar? Kabul, Kabul ediyor. Değil. Ve yine biz demin nakletik naklettik. Hudeybiye anlaşmasında Süheyl bin Amr'ın gelip Rahman da nedir deyip bunu inkar etmesi biliniyor. Ama bu ayetin bunun için indiği meselesinin sahih bir neye ihtiyacı var? Delile ihtiyacı var. Evet. Bunu da söyledikten sonra genel manada e, vaktimizin bize vermiş olduğu e, fırsat dahilinde Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in isim ve sıfatlar konusundaki e, konumunu, mevkifini anlatmaya çalıştık. Yani bu konu, bu kitap bu konunun Temel olarak işlediği bir kitap değil. Bu konunun olduğu, işlenmiş olduğu kitapların bazılarını biz burada şerh ettik. Akidatul Vasıtıya gibi. Birkaçının da burada size isimlerini verdik. Yani bu kitaplar önemli kitaplar, hazine değerinde kitaplar. Ya belki diyebilirsiniz, Arapça bilmiyoruz ama bu kitapların böyle yani kütüphanenizde bulunması, sizden sonra yetişen çoluğunuzun, çocuğunuzun, nesillerinizin bu kitapları görmesi, evin bir ucunda İmam Lalakahi i̇bn Huzeymen'in kitabını görmesi. Yani bunlar güzel şeyler. Bunu şu manada söylemiyorum. Evin köşesinde duvarda hani asılan Kur'an-ı Kerimler gibi dursun. Ondan bereket yayılır değil. Evinizde bu bulunsun. Siz bunu okumaya çalışın, öğrenmeye çalışın. İmanınızı bunlarla arttırmaya çalışın. Çoluğunuz, çocuğunuz bunları oku. Ola ki okur, merak eder, öğrenir. Sizden daha meraklı çıkar belki. Bu muhabda söylüyorum, bu minvalde söylüyorum. Evet. Dikkat çekilen konuları da alalım. Allah'ın isim ve sıfatlarından herhangi bir şey inkar etmek demek, imanın yok olması demektir. Dediğimiz gibi bu küfürdür. Yani insan bununla kafir olur. Tabi bunun şartları var. Bunlar yerine geldiğinde. Evet. Rahat suresinin 30. ayetinin konuya dair tefsiri. Evet. Dinleyenin kolay anlayamayacağı şeylerden anlaması güç tarzda konuşmayı bırakmalıdır. Yani bu bizim için çok önemli bir konu. Davet metodu olarak. Yani bazıları var ki deminden de söylediğimiz gibi duyuyor hadisi. Karşısındaki adamın bir altyapısı yok. Akideyle ile ilgili bir geçmiş bilgisi yok. Onu hemen sınamaya çalışıyor. Ona hemen o delili üstüne bırakıp atıp hakkı ona beyan ettiğini zannederek ...büccet ikame etmek istiyor. Bunların hepsi yanlış tavırlar. Yani insanların... ...seviyesini bilerek... ...o seviyeye göre onlara ne yapmamız lazım? Hitap etmemiz lazım. Konuşmamız lazım. Dini davet etmemiz lazım. Evet. Sebep olarak bunun... ...kişinin kastı öyle olmasa bile... ...işi Allah ve Rasulünün yalanlanmasına kadar... ...götürebilecek bir davranış olması... Ha, Yani karşıdaki adam seni duyar ya der ki böyle... ...ben inanmıyorum buna. Değil mi yani bu... Bunu yaşıyoruz, görüyoruz yani. Bazı hikmet bilmeyen insanların davete girip insanlara bir şey anlatayım derken insanları Allah'ın sözünü ve Rasul'ün sözünü nasıl yalanlamaya sebep olduğunu görüyoruz. Evet. i̇bn Abbas radiyallahu anh'ın Allah'ın isim ve sıfatlarından herhangi bir şeyi yakışıksız bulan kimse hakkında söylediği söz ve bu tavrının o kişiyi helak edişi. Evet. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa enti asık favori konuyla ilgili